78. Numaralı konu, Hz. Peygamberin İmran'ın babası Husaynı ı İslam'a davet etmesi, evet, Kureyşliler çok tazim ettikleri, büyük bir kimse saydıkları Husayn'a geldiler ve, bizim için şu kişiyle, Resul-ü Ekrem'i kastediyorlar, konuş, zira bu kişi bizim mabudlarımıza sövüyor, dediler, böylece Kureyşliler, Husayn ile beraber geldiler, Resulullah'ın kapısına yakın bir yerde oturdular, Resul-ü Ekrem, içeri giren Husayn için, bu zata yer açınız, dedi, Husayn ve arkadaşlarımızın, Arkadaşları kalabalıktı, Husayn Rasulü Ekrem'e hitaben, senden kulağımıza gelen bu iş nedir, sen bizim mabudlarımıza küfrediyorsun, onları daima kötülükle anıyorsun, halbuki senin baban akıllı ve atalarının dinine ve inançlarına saygılıydı, hayırlı bir insandı, dedi, Rasulü Ekrem, ey Husayn, benim babam da senin baban da ateştedir, ey Husayn, sen kaç mabuda tapmaktasın, buyurdu, Husayn Rasulü Ekrem'e, yeryüzünde yedi, gökte de bir olmak üzere, sekiz mabuda tapıyorum, dedi, Resul-ü Ekrem, sana bir zarar dokunduğunda kime dua ediyorsun, diye sordu, Hüseyin, gökteki Mabud'a dua ediyorum, diye cevap verdi, Resul-ü Ekrem, malın helak olduğu zaman kime dua ediyorsun, dedi, Hüseyin yine, gökteki Mabud'a dua ediyorum, dedi, Resul-ü Ekrem, gökteki mabut tek başına sana icabet ediyor, yardımda bulunuyor ve sen yerdeki batıl Mabudları ona ortak koşuyorsun, acaba şükür hususunda sen gökteki Mabud'u razı ettin mi veya seni mağlup etmesinden korkmuyor, Musun? Dedi, Husayn, bunların ikisini de yapmamıştır onlar, dedi ve ilave etti, biliyordum ki ben Muhammed gibisiyle konuşamam, resul Ekrem, ey Husayn, Müslüman ol, sağlam kal, dedi, Husayn, benim kavmim ve aşiretim vardır, onlara ne diyeceğim, diye sordu, resul Ekrem buyurdu, de ki, ey Allah'ım, işimin en doğrusu için senden hidayet isterim, bana fayda verecek ilmimi artır, Husayn Resulullah'ın bu duasını okudu ve Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın huzurundan ayrıldı,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 Dedi. Husayn kapıdan çıktığında Kureyşliler onu gördüler, bu Müslüman oldu dediler ve herkes bir tarafa dağılıp gitti.